Sefer esnasında eğer vaktimiz varsa e, sünnetleri kılabiliriz. Nafile kılabiliriz. Vaktimiz varsa. E, ama şunu yapmayalım. Yani vaktimiz az ise e, hem ihtiyacımızı göreceğiz. Yolculuk esnasında hı hı. özellikle otobüsle, trenle gidiyorsak falan hem ihtiyaçlarımızı göreceğiz. Ondan sonra hem Yemeğimizi yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz, bir de namaz kılacağız. Böyle sıkışacaksa çok hızlı hızlı, çabuk çabuk sünnetleri de kılayım demek yerine o zaman farzı kısaltarak kılmak daha uygundur. Yani iki rekat farzı kılarız, o zaman sünnetleri biz terk ederiz. Ama bizim geniş bir zamanımız varsa, kendi aracımızla falan gidiyorsak Sünnetleri kılarsak bu da bizim karhanemize yazılır. Yani sünnet kılınabilir. Sefer esnasında sünnet kılınabilir. Sefer esnasında sünnet kılınmaz demek yanlıştır. Muhakkak surette kılınmalı demek o da yanlıştır o bizim tercihimize kalmış daha heptel Evet. belki Peki, Kılarsa sevabını elde eder. Hocam matematiği kendi arabasıyla gidiyor. Ben sorunun cevabını biliyorum sizlerin sayesinde öğrendik böyle sonra soru ama mesela ya ben arabamla gidiyorum. Seferilikte neymiş? 4 rekat tam kılacağım. Yani kısaltmama gerek yok. Herhangi bir yorgunluk emaresi falan da yok deyip bu şekilde yapabilir mi? Hanefi mezhebine göre böyle yapması doğru değil. Yani namazları tam olarak kılması doğru değil, isabetli değil. Ama kılarsa bir günah veber altına girmiş de olmaz. E, bu Cenab-ı Hakk'ın kullarına bir sadakasıdır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, e, bu Allah'ın size bir sadakasıdır. Allah'ın sadakasını kabul edin. Yani Allah'ın bir hediyesidir, bu hediyeyi kabul edin diye bizi namazları, kısaltmaya teşvik ediyor sevgili peygamberimiz o zaman kısaltalım yani. evet yani kısaltmak burada eftaldir <gülüyor> ama bir insan derse ki ben e, tam olarak kılacağım bir yorgunluk emaresi görmüyorum üzerimde e, derse veya iki rekat kılmak ona biraz e, sanki az kılmış gibi geliyorsa yani kalbi rahat değilse hı hı. E, dört rekat olarak kıldığı takdirde e, bunda da bir sakınca yoktur Zaten Hanefilere göre 2 e, rekat kılması dediğimiz gibi eftaldir ama Şafilere göre dilerse 2 rekat kılar, dilerse 4 rekat kılar. ikisinde tercih edebilir. Yani bu iş üzerinde öyle e, çok ciddiyetle muhakkak böyle olması gerekir diye bir ısrarda bulunmamak lazım. 4 e, rekat kıldığı takdirde de e, ona da bir şey dememek lazım.